Tabanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden Geleceğin Ayak izleri. Hazırlayan Mesulanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 95.0. Kavanızdaki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sosyal medyanın etkileri üzerine bir sohbete başladık. Tutunduğumuz dal, bizim tutunduğumuz çevresine dans ettiğimiz boru sosyal ikilem, Belgeseli, Social Dilemma isimle yayınlanmış olan, e, Türkçesi Sosyal İkilem diye e, izlediğimiz belgesel. Yine söyleyelim, Jeff Orlonski'nin yönettiği ve 2020 yılında yayınlanmış olan bir belgesel. Buradan yürüyoruz ve uzun uzun her bir alanını masaya yatırma niyetindeyiz. Geçtiğimiz hafta bir miktar belgeselinin içeriğinden bahsettik, sizler izleyin. Artık hepsini anlatmayalım, spoiler vermeyelim ve biz uzun bir program dizisiyle her birini, her bir konuyu konuşmak istiyoruz. Bugün Haluk var, ben varım, bir de konumuz var Kaan Özkan. Merhabalar. Kaan'la beraber ki grubumuzun bir parçası zaten arka planda da olsa Kaan'la beraber algı konuşacağız. Şimdi sosyal iklim ve sosyal medyada algı nedir? gibi bir şaşkınlık olmuyordur muhtemelen dinleyicilerimizde ama bütün olayın aslında bizim rahatsız olduğumuz kısmının en azından manipülasyon ve bunun kaynağı olan algı üzerinden bir sohbet yapacağız. Elbette sosyal medyanın dünya çapında bir iletişim sağlaması ve bu bence özlediğimiz kozmopolit hayatın bir temelini de sağlaması çok olumlu fakat Birçok olumsuz kısımda yarattığını biliyoruz, izliyoruz. Bunları da zaman içerisinde de detaylı olarak konuşacağız. Ama bildiğimiz en önemli şey bu süreçte oluşturulan manipülasyon dünyasının ki hemen belirtelim. Sanırım sohbetimizdeki herkes de katılacaktır bana. Birilerinin oturup da bütün dünyayı şekillendirmek ve istedikleri gibi yapmak gibi bir dertlerin olduğunu düşünmüyoruz. Böyle bir güce sahip herhangi bir organizasyonun olduğunu da düşündüm. Ama planlananlar ve çıktılar farklı ve buradan sağlanan çıkar sayesinde bu çıktılara da çok fazla müdahale edilmediğini görüyoruz. Biraz üstü kapalı konuştuğum farkındayım ama detaylarıyla konuşmaya da devam edeceğiz. Bugün algı boyutunu Kaan Özkan'la sohbetini yapacağız. Tabii e, teşekkür ediyorum. Yani... Gerçekten çok önemli gördüğüm konu hani böyle çok boyutlu ele almaya çalıştığınızın da tanığıyım. Hani ben de bu bakımdan kendi alanım felsefe olan alandan bir katkı vermek benim için de çok keyif verici. Çünkü bu işin genellikle ekonomik, siyasal, sosyal hatta psikolojik boyutları konuşuluyor ama çoğunlukla olduğu gibi ve yani batı dünyasında bu biraz daha Telafi ediliyor ama herhalde genele yaymakta bir sakınca yok. Dünya genelinde de hani felsefi katkının, tartışmanın getireceği boyutun ihmal edildiğine tanık oluyorum. Ama hani dediğim gibi Batı'da biraz daha bunu telafi etme mekanizmaları söz konusu oluyor ya da filozoflara daha fazla başvuruluyor katkı vermeleri yönünde diye düşünüyorum. Şöyle bir şey söyleyerek başlayayım felsefi perspektiften meseleyi tartışmak için, hani böyle yalın toparlayıcı bir insan tanımı yapsak, algının da içine oturtulabileceği, herhalde şöyle bir tanımda uzlaşabiliriz. Sonuçta insan dediğimiz varlık, belli bir çevreyle ilişki kuruyor. Bu çevreyle geniş anlamda ihtiyaçları üzerinden etkileşim halinde ve aynı zamanda bedensel bir varlık. Böylesi bir tanımda, birkaç unsur var bu tanımda. Bir tanesi işte belli bir çevrenin içinde olması, bir tanesi gereksinimleri olan bir varlık olması, bir diğeri de bir bedene sahip olması, gayet bedensel bir varlık olması. Şimdi algıya baktığımızda biraz ben fenomenoloji perspektifinden konuşacağım, doğrusu isterseniz biraz varoluşu fenomenoloji perspektifinden konuşacağım. Algı Tabii bizim yani böyle bir varlığın kurduğu, genel olarak dünyayla kurduğu temasın ilksel aşaması. Yani biz tüm deneyimlerimizi, dünyayla olan deneyimlerimizi öncelikle algı üstünden gerçekleştiriyoruz. Yani bu gelişimsel açıdan bakıldığında da böyle, bugün insanlara baktığımızda da böyle. Şimdi ne demek istiyorum yani ilksel temas sağlayan şey derken algısal deneyimin, aslında bir önceliği var. E, neye önceliği var derseniz de bir şeyi bilmeye önceliği var. Yani biz bir şeyi bilmeden önce algılıyoruz. Bir şeyi analiz etmeden önce onu algısal olarak deneyimliyoruz. Hatta işte biliyoruz ki çocuklara bir şeyin bilgisini ne kadar enjekte etmeye çalışırsak çalışalım. Yani çocuğa siz soba ne kadar sıcak dokunma derseniz deyin bir anlamda. Çocuk gidiyor... O sobaya dokunuyor ve ondan sonra o sobaya dokunmamaya başlıyor. Yani sizin onun deneyim alanınıza, alanına bilgi üstünden müdahale etmeniz pek mümkün olmuyor. Tabii biz sadece deneyim alanında kalan bir varlık da değiliz. Ee, bu anlamda deneyim alanıyla bilme alanının arasında bir ayrım yapıyorum. Ve deneyim alanını temele koyuyorum. Bu temelde de algı duruyor aslında. Şimdi bahsettiğiniz... kan bir saniye şey söyleyeceğim. Şu bildiğimiz sıralamayı da bir e, tekrar hatırlatalım. Yanılıyorsam düzelt lütfen beni. Önce duyu, yani duygu değil. E, şey. Yani bir ışığın gözümüz tarafından e, görülmesi ya da işte soba örneğini verdin. Elimizi, derimizin o teması yapması, duyu organlarımızda aldığımız biri ve bunun... Bilgiden önceki kısmı bunun algılama kısmı. Bu tabii klasik olarak işte John Locke'dan beri şey yaptığımız bir basamaklama. Hı hı. Epistemoloji tar tartışmalarında özellikle yani bilgi tartışmalarında özellikle kullanılan bir şey. Duyu verileri önce geliyor. Bu duyu verileri birleşiyor, algıyı oluşturuyor. Algıyı da biz zihinsel işlemlerden geçirip bilgiyi oluşturuyoruz. Şimdi fenomenoloji vurgusunu yapma nedenim şuydu. Fenomenoloji biraz bu şeyi kırıyor, bu basamaklamayı kırıyor ve diyor ki öyle biz duyuların birleşmesiyle algı diye bir şeyi inşa etmiyoruz. Biz zaten bir şeyi öncelikle bütünsel olarak algılıyoruz. Burada bir e, işi dağıtma var. E, ve dolayısıyla algının önceliği lafı buradan geliyor. Çünkü diyorlar ki biz aslında algıyı oluşturan şeylerin duyu verileri olduğunu Söylerken de bunu bilgi üstünden söylüyoruz. Yani algıyı parçalayıp duyularımız olduğunu söylüyoruz. Duyusal veriler olduğunu söylüyoruz. Yani şu bardağın kahverengiliği olduğunu, derinliği olduğunu vesairesi olduğunu. Ama biz bardağı algılarken belli bir çerçevede onu bütünsel olarak algılıyoruz. Yani gayet geç daltçı bir iddiada bulunuyorlar. Belli bir bağlam içerisinde onu algılıyoruz. Bu bakımdan fizyolojik olarak her ne kadar evet duyu verileri algıyı inşa etse de algı deneyimi tırnak içerisinde söz konusu olduğunda bir spontanlık var. Bunun duyu verilerinden oluştuğunu söylemek başka bir düzlemin yani bilgisel düzlemin işi diyorlar. O bakımdan deneyimle bilgi arasında bir fark konuluyor. Ve mesela işte bu Sartre'nin şey lafları da tam buraya oturur. Biz limonun sarısını ısırırız demesi falan. E, deneyim alanına ilişkin şairane hmm. Aslında şairane laflardır derken e, olumsuz bir yargıda bulunuyormuşum gibi oluyor ama aslında tam da algısal deneyimde yaşadığımız şey e, sahicilik ve çok anlamlılık burada yatıyor. Biz... Bir, bir tekrar açmak istiyorum. Hakikaten ben anlamadım. <gülüyor> Şimdi biz bardaktan bahsettin ya da bir önceki çocuğun sobasından bahsettin. Yani soba olmadan da çocuk sobanın sıcaklığını yani nasıl algılayacak? Zaten orada bir bilgisi var. Soba dediğinde çocukta bir bilgi var artık. İşte algılama meselesi deneyimin söz konusu olduğu. Yani bir süre sonra soba deyince sıcaklık hissetmemiz ya da bu, bunun bizde yarattı ya da kokusu neyse ama bunun bir önceden deneyimlenmiş olması gerektiği üzerinden söylüyorsun. Evet yani algı da bu deneyim alanına oturuyor. Şimdi şöyle bir ayrım, temel ayrım yapabiliriz. Bu belki daha aydınlatıcı olur. Bilmekle deneyimlemek arasında öncelik sonalık bağlamını da içeren bir ayrım yapılıyor. Şimdi biliyorsunuz özellikle modern dönemle birlikte bilmek dediğimiz şey, insanı tanımlayan en önemli vasıflardan biri oldu. Yani Descartes'tan beri çizgiyi takip edelim. Hani Descartes, Locke, Hume, Berkeley, Kant diye aydınlanmaya kadar geldiğimizde insan sürekli e, bilen varlık, işte nasıl bilebiliyor, ne kadar bilebiliyor kes, bilgisindeki kesinlik değil mi? Hep böyle epistemolojik alandaki tartışmalarla gitti. Bu neyi yarattı? Bu aslında insanın bilen varlık olarak tanımlanmasını ortaya koydu. Yani sürekli e, akla ve bilmeye vurgu yaptığınız zaman insan eşittir bilen varlık diye bir tanım ortaya çıktı işte fenomenoloji 20. yüzyılda buna biraz müdahale ediyor ve diyor ki ya tamam bilen varlığız da bir de aynı zamanda deneyimleyen bir varlığız da çünkü bilen varlık diye tanımladığınız zaman insanı bütün kavramlarda o çerçeveye sokulmaya çalışılıyor örneğin algı gibi yani e, senin yaptığın o klasik epistemolojik basamaklama, yani duyumlar algıyı oluşturuyor, algı işleniyor, bilgi oluşuyor basamaklaması işte klasik bu çizginin basamaklaması. E, fenomenoloji de oradan algıyı çekip alıyor ve diyor ki bu bilgi her tür bilgimizi önceleyen deneyim alanına ait e, bir temas kurma biçimimizdir algı. Peki o zaman şunu sorarak gidelim. Evet. Algı ben neye meyyatsem, yani neyi algılamaya meyyatsem onu mu görüyorum e, anlamına gelebilecek bir yaklaşım bu. E şöyle bir şey, e, bunu biraz genişleterek, yani senin ifadeni genişleterek yanıtlayayım. Öznellik dediğimiz şey ya da e, daha amiyane tabiriyle sana bana görelik dediğimiz şey ya da çok anlamlılık dediğimiz şey, bakış açısı dediğimiz şey aslında tam bu düzleme ait bir şey, algılamaya ait bir şey. Biz çünkü bilgide ne arıyoruz? Ortak alanı arıyoruz. Değil mi? Yani işte çayın içinde teyin maddesi var diyoruz. İşte suyu haşik yo oluşturur diyoruz. Bunun sana göre bana göreliği yok. Ama ben kahveyi severim, sen çayı seversin'in sana göre bana göreliği var. Hatta benim bugün çayı sevmemle yarın sevmemem arasında bile bir... Durum söz konusu olabiliyor Yani çelişki söz konusu olabiliyor Çok anlamlılık söz konusu olabiliyor Farklı deneyimler Ve farklı yargılar söz konusu olabiliyor Zaten bazen bu karıştırılır Yani bilme düzlemiyle Deneyim düzlemini birbirine sokarak Karıştırdığınız zaman e, Tartıştığınız zaman Bilgi dediğiniz şeyin işte o doğruluk amacını Unutursunuz e, Benim en çok özellikle felsefeye giriş dersinde Tartıştığım konulardan bir tanesidir Hani arkadaşlara sorduğumda felsefeyi ne olarak tanımlarsınız dediğimde hep şöyle yanıt verirler. Yani felsefe sana göre bana göre olandır, öznel bir şey verir. İşte bilim mesela doğru bilgi peşindedir. Şimdi felsefe bir bilgi alanıysa onun da bir doğruluk peşinde olması lazım. Öyle değil mi? Yani felsefenin ürettiği şeyi bir bilgi diye koyuyorsak o zaman bunun yine bilimdekinden tabii ki farklı ama bir bilgi amacı olduğunu kabul etmek gerekir. Orada karıştırılan şey işte deneyimin çok anlamlılığının bilgi düzlemine taşınması. Şimdi şunu söyleyeyim belki biraz daha şey olur. Aslında algı bizim dış dünyayla dediğim gibi kurduğumuz özgün ilişki biçimi. Bunun eksiklikleri, bunun fazlalıkları, bunun manipülasyona açık oluşu vesairesi zaten hep var. Çünkü mesela özneler arasılığı düşündüğümüzde ben bir şeyi, birisini algılıyorsam, o da beni algılıyorsa ve benden bir ilişki kuruyorsa, e burada bir tür manipülasyon, ne bileyim kendimi kabul ettirmek istemem, kendimi e, onun gözünde iyi göstermek istemem. Hani biz çok sert konulardan belki, e, hani filmlerde yapılan, sosyal medyada yapılan aslında bu güzergâhtan gidiyor. Ama biz bunu özneler arasılıkta zaten... Bu algı masum olanını, algı manipülasyonlarını görüyoruz zaten aslında, yaşıyoruz. Çünkü algı tek bir perspektife hapsolmuş bir şey değildir. Ee, imkanını bu çok perspektifliliğe açık olmasından kazanır. Ama bu ya, aynı zamanda onu bir korunaksız da kılıyor. Bir şey aklıma geldi. Ben mesela doktorluğumu aktif olarak yaptığım zaman da, kliniğe giderken daha doğrusu yine yapıyorum da, klinikte çalışırken, Doktor bey olarak görünmek üzere giyinirdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama günlük hayatım o kıyafetlerle gitmezdi. O kıyafetleri giymediğim zaman doktor bey olarak algılanmayacağım hissi bana verildi. hasta tarafından ilgili bir şekilde yani. Aslında bahsettiğimiz tüm manipülasyonların hani ne yaptığını vesaireyi konuşuruz tabii ama şunu söyleyebiliriz. Tüm manipülasyonlar aslında bizim bilgi düzleminden deneyim alanına müdahale etmemiz demek. Yani işte ben böyle giyinirsem, böyle algılanırım, senin algısal deneyim üstünden türettiğin değil, daha çok yargılar üstünden, daha çok hani benim bilgi dediğim şey üstünden, bir tür bilgi tabii, gündelik bilgi üstünden, bir geri beslemeyle algı alanına taşıdığım bir şey. Çünkü tabii ki biz e, varlık olarak sadece deneyimleyen ya da sadece, Bilen varlık değiliz. Bu ikisi arasında salınan bir varlığız. Dolayısıyla bu ikisi arasında salındıkça hani bilmeyle deneyimlemeyi birbirinden elbette ki koparamıyoruz. Ayrı süreçler olarak yaşamıyoruz. Bunlar iç içe geçmiş süreçler. Dolayısıyla bu bizi bir yandan kırılgan yapıyor. İşte bu sosyal medya olaylarında olduğu gibi yönlendirilmeye açık olduğu gibi. Bir yandan da tabii bütün şeyimizi yani insan olma da. Bu salınımdan kazanıyoruz aslında bakarsanız. Yani orada deneyim alanı dediğimiz şey aslında kişiye özgülüğü biraz da yansıtıyor temelde. Şöyle bir şey, tartışmaya da soru sormak istiyorum da. Şimdi verdiğiniz örneklerden bayağı bireysel ve fiziksel alan yani mekan boyutunun olduğu bir dünya tanımlıyorsunuz değil mi? Hep, sürekli yani dokunmak, koku almak, boyutlarını algılamak. İşte insanla insan insan insanı şey korumak falan gibi. Şimdi bu günümüz dünyası mesela artırılmış gerçeklik. Aha. Ondan sonra bu mekan duygusunu ya da mekan zorunluluğunu bu her, deneyim edinmek için Aha. gerekli olduğunu düşündüğümüz mekan içerisinde bulunmayı ortadan kaldıran bu anlamıyla da o deneyimin alanını kişisel olarak ilişki kurabildiğin göreli olarak son derece dar bir kalıbın ya da dar bir alanın dışına taşıyan bir fenomenle karşı karşıyayız demiş i̇şte sonuçta böyle işte internet var bu internette oluşan binlerce program var. Şimdi bu bir yandan bir genişlik yaratıyor. Hı hı. Ama bu genişlik bizim kontrolümüzde ve bizim tercihlerimize bağlı olarak yaratılan bir genişlik değil. Evet. Buna bir de oyunu eklersen tabii evet. Mesela orada çok daha şey olabiliyor. Yani oyunda aslında öldürmeyi deneyimliyorsun, öğreniyorsun. Bu deneyimleme çok çekici hale gelebiliyor işte efektlerle, şunlarla, bunlarla. Şimdi bir de böyle işte o artırılmış gerçeklikle gerçek oynanan oyunlar var. İşte ku kumanda ediyorsun tankları oraya gönderiyorsun, uçakla bomba atıyorsun. Ve bu bir yandan da o drone meselelerini falan düşünecek olursan aslında Gerçek hayata da birebir transfer. Dolayısıyla gerçek hayatın imitasyonu olmaktan çıktı. Gerçek hayat onları imitasyonu haline dönüşmeye başladı. Yani sen Amerika'nın bilmem hangi çölündeki bir üstten çat çut iki tane joystick ile e, gerçekte bilmem ne kadar insanı e, dur durduk yere öldürüyorsun yani. Ve bunu çok kolay yapıyor insanlar. Çünkü hem bir yandan öyle bir şey yok. Dolayısıyla orada aslında gerçek hayatta e, ciddi öldürmelere, sorunlara yol açan bir e, proses var. O prosesin aynısını herkes deneyimleyebilecek durumda oyunlarda. E, ve son derecede başarılı. Bunun e, birkaç yıl sonrasını tahayyül et. Yani kuantum bilgisayarlar çıktı, işlem kapasitesi çok yükseldi. İşte yazılımlar şöyle oldu, böyle oldu. Te televizyonlar 8K, 20, bilmem 32 kye çıktı falan filan. Ya da işte arttırılmış gerçeklikle üç boyutlu deneyim edinebilir hale geldim. De, eline koluna sensör verilerek bütün bedenin de evet. yapabildiği evet, evet, bir evet. Bir oradan kalmaya yapabildi. girebiliyorsun falan işte ya da neyse bir, bir, bir, bir sürü şey sportif bir şey de yapabiliyorsun tabi de yani ama genelde <gülüyor> bu şey yani tenis de oynayabiliyorsun ama evet, evet, son tamam <gülüyor> tamamen böyle bir şeye öldürme ve şiddetin temel şey olduğu nedir amaç haline dönüştüğü oyunlar da var ve çok yaygın olarak da kullanılıyor bu. Şimdi bu haliyle de bu sınırsız genişleme hali başkaları tarafından kontrol edilebilir hale gelince, çünkü işte o şeyde de örnekte de görüyoruz değil mi? Orada biraz bu belgeseldeki e, dramaturji tarafları çok şeydi, çocukça diyeceğim. Yani böyle şimdi onun karşılaşını çıkartalım, onunla bilmem ne yapalım falan. Ama bu manipülasyona son derece bir açık. Yani orada senin gerçeklik diye gördüğün hakikaten işte Tamamen birileri tarafından tasarlanmış ya da işte bu tasarlamanın algoritmik olarak gerçekleşmiş haliyle olabilir. Yani o zaman bir süre sonra neyin gerçek, neyin imitasyon olduğunu, kimin yani gerçek mi işte sanalı imite ediyor, sanal mı gerçeği imite ediyor, karıştırabileceğimiz bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu, bu da çok tehlikeli geliyor bana toplumsal sonuçlar açısından. Ama önce tabii bu bunun ne anlama geldiğini belki bir parça tartışmak lazım. Kesinlikle katılıyorum sana. Zaten başta aslında insanın nasıl bir varlık olduğu ile ilgili böyle bir hani genel ve muhtemelen herkesin üstünde uzlaşabileceği bir tanım verme gayretim bu yüzdendi. Çünkü bu tanımı verdikten sonra ancak bu söylediğin, verdiğin örneklerin bize göre nerede durduğuna karar verebiliriz. Şimdi evet arttırılmış gerçeklik, oyunlar vesaireler var. Bir yandan da yani durumumuz şu, bu gerçeklik bizim gerçekliğimiz mi? Yani yapay bir gerçeklik olarak bize entegre edilen bir şey. Biz buna ne kadar ayak uyduruyoruz? Şimdi mesela hızlanan bir çağdan bahsediyoruz ki öyle. İnsanın buna ne kadar ayak uyduran bir varlık olduğu tartışmalı. Çünkü bu onlar da biliyoruz ki depresyon yaratıyor mesela. Ya da zaten ayak benim, uyduramadığımız için mi depresyon yaratıyor? Tabii tabii. Yani krizler ortaya çıkıyor. İşte herkes herkesin mesela İstanbul'da biliyoruz ki her, çoğu insanın özellikle yoğun çalışan kişilerin hayali nedir diye sorsam standart. Köylendik. Köylendik yani herkesin işte bir bahçe yapayım onu yapayım evet. bunu yapayım. Yani niye yapıyorsun? Burada işte arttırılmış gerçekliği de var hardcore bir hayat gidiyor tam da çizdiğin. Niye kaçmaya çalışıyor insan o yüzden o zaman? Şimdi mesela kuantum fiziği tartışılırken de bu gündeme görüyor. Şimdi kuantum fiziğinin işlediği alan bizim algı düzlemimizde kavrayabileceğimiz bir alan değil. Düzlem değil. Biz bunun için işte modellemelerle vesairelerle falan hareket ediyoruz. Dolayısıyla evet biz iki tarafa doğru açılabiliyoruz. Hani maksimum büyüklüğe ya da minimum küçüklüğe dair çalışmalar yapabiliyoruz, açılabiliyoruz. Böyle bir varlık insan. Ama işte buna tam oturuyor mu? Yani insanın kendisi bizzat öyle bir varlık mı? Yani sanal gerçeklik dediğimiz şey... Bizim varoluşumuzu içinde gerçekleştirdiğimiz gerçeklik midir? Problem buraya geliyor zaten. Bir küçük şey söyleyeceğim. Belgeselde çok güzel bir şey vardı. Evet, takdir edilmek, beğenilmek çok insani bir şeydir ve bütün insan hayatı boyunca önemlidir ama hani biz çevremizdeki 15-20, bilemedin 30 kişi ile kurduğumuz bir ilişki. Yahu 10 bin kişinin beğenisine... <gülüyor> Evet. Açık olmak ne zaman ihtiyacımız oldu bizim diye söylüyoruz. Ayrıca starların başına gelebilecek bir şeydi. On bir kişinin beğenmesinin evet, peşinde dolaşacak, maç yapacaksın falan filan gibi. O ne da bir... sanal bir kitle. Yalnız evet. Yani, evet. Şey, Teması... se şey, Seyirciyi de sen birebir Ahmet Mehmet diye tanımıyorsun ki orada bir kitle seni alkışlıyor. Senin de hoşuna gidiyor. O evet. kadar bitiyor. Konser bitiyor. Bunu imzalarda falan hani bazı şeyler için söylerler ya yani imza almaya gidenleri tersleyen sanatçılar falan filan. Yani işte gerçeklik o. Yani oradaki <gülüyor> beni siz yarattınız değil. Hani gene aynı sıralamayla söyleyeceğim ama da gördüğü duyduğu bir şeyi algılarken yani okurken, bunu raflara yerleştirirken oradaki motivasyonların, duyguların çok önemli yer. Tuttuğunu düşünüyorum bir kere. Yani korkuların, kaygıların vesaire işte toplumdan ayrı kalmamanı falan. Nedir algıyı belirleyen bir insan zihninde çok mu geniş bir soru soruyorum bilmiyorum ama tek bir şey değil düzeltebilirsin. <gülüyor> tek bir şey değil. Yani algının tek bir muhatap aldığı bir şey vardır demek çok zor. Duyguların bir başka deyişle tek bir şeyden kaynaklandığını söylemek gibi olur bu. Bedensellik vurgusunu onun için yapıyordum zaten. Yani biz algılıyoruz dediğimizde aslında senin işte ifade ettiğin duyguları deneyimliyoruz, duyguları yaşıyoruz. Sonuçta ben bir şeyi algıladıktan sonra bu bende bir duygu uyandırıyor. Ve tabii ki yani burada temsiller giriyor, geçmiş deneyimlerim giriyor, benim bedenimi algılamam yani bedenimin o halini algılamam giriyor. Yani bunlar çok karmaşık şeyler değil aslında örneklersek belki daha iyi olur. Yani kek kokusu alıp da annenizin yaptığı keki hatırlamanız yani gayet böyle bir şeydir. Ya da ne bileyim ben korktuğunuz bir yere daha önce korktuğunuz bir yere gidememeniz. İşte çocuk soba meselesini konuştuk çocuğun sobaya dayana, dokunamaması. Şimdi şöyle bir şey oluyor aslında önceki deneyimlerimizle temsiller üretiyoruz zihin temsiller üretiyor. Ve bunlar belli örüntüler demek. Yani beyinde belli örüntülerin pekişmesi demek. Reklam nereden çıkıyor? O örüntülere oynayan bir şey reklam mesela. Değil mi? Yani dolayısıyla ama işin özgün haline baktığınızda biz sürekli deneyimlerimiz üstünden çeşitli paternler üretiyoruz. Çeşitli deneyimler geçiriyoruz. Duygular yaşıyoruz. Duygu ayrılmaz bir şey zaten. Yani... Deneyimle duyguyu ayırabileceğimizi hiç düşünmüyorum. E, o bakımdan hiç yanlış olmaz algısal deneyime duyguyu ataşlamak. Yani burada mesela merak edenler için damasyoyu hararetle tavsiye ederim. Yani bütün o anlattığı işte Descartes'in yanılgısında ya da Spinoza'yı ararken de anlattığı şey bütün karar alma süreçlerimize neredeyse e, duygularımızın eşlik ettiği yani kendini çok rasyonel gösteren insanların Hani ben duygularıma hiç yer vermem karar alırken diyen insanların bile nasıl duyguyla yani farkında olsalar da olmasalar da mekanizma olarak duyguyla hareket ettiklerini çok güzel gösteriyor. O Burada, yüzden kesinlikle duygu boyutu işin içinde zaten. Evet bu haftada geçtiğimiz hafta başladığımız sosyal ikilem belgeselinin üzerinden yaptığımız sosyal medyanın etkilerini konuşmaya devam ettik. Konuğumuz... Felsefe bölümü öğretim üyesi Kaan Nuskan'da sevgili dostumuz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu konuşmanın diğer bölümlerini de önümüzdeki haftalarda yayınlamaya devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Her zamanki gibi. Destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.